Adamın birine, neden insan ağır yük taşımaya dayanıyor da ağırlık veren bir adamın sözlerine tahammül edemiyor diye sordukları zaman Ozat zat şöyle demiş. Yük taşırken insanın bütün organları birbirine yardımcı olur. Fakat ağırlık veren adamın sözleri vücuduna dayanma gücü olmaksızın, yalnızca ruha yüklenir. Kabul etmek lazım ki ruh da tek başına böyle bir ağırlığa dayanamaz. Evet. Hastalıktan ötürü gözleri kapanmış olan bir adam, halk şairi Seyrani'ye de dünyayı görecek göz mü kaldı? diye şikayette bulununca söz ustası Seyrani hiç üzülme dostum demiş. Zaten dünyada da bakılacak surat kalmadı. Evet. Ünlü gazeteci ve yazarlardan Velid Ebu Ziya, İstiklal Mahkemesi'nde yargılanıp beraat ettikten sonra genç meslektaşlarına nasihat etmiş. Şu sıralarda sakın fincancı katırlarını ürkütmeyin. Yusuf Ziya Ortaç başını sallayarak Bu söylediğin imkansız üstadım demiş Zira ortalıkta o kadar çok katır var ki